Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim ve bienesrein Soru soruyor burada İşçileri Cemaatle namaz kılmada Engellemenin Hükmü ne diyor Böyle olursa ne olur Tabi burada Müslüman olduğunu hesap ediyor tabi ki iş sahibinin işverenin diyor ki cemaatte namaz kılma imkanını vermesi lazım. Çünkü bunda büyük ecir vardır. Bunda da büyük hayır vardır. <gülüyor> Maide suresi ayet 2 ve al alal birri ve takva. Bir ve takva üzerine yardımlaşın. Ve la taavenu alal ismi udvan. Düşmanlık ve günah üzerine yardımlaşmayın. Vetekullah Allah'tan korkun. İnellahi şedidü'l akab. Allahu Teala cezası çetin olandır. Dolayısıyla iş sahibinin cemaatle namaz kılmayı engellemesi helal değildir. Çünkü cemaatle namaz kılmak vacibun şeraiyün diyor burada. Şerai bir vaciptir. Vacib-i şerai ancak e, zaruret halinde istisna olabilir onu terk etmek. Li en ta'at Allah ve Resulü mukaddimatan ala ta'at beşer. Allah ve Resulüne itaat etmek beşere itaat etmekten önce gelir. Ama diyelim ki diyor cemaatten namazı engelli engellese ve o işten çıktığı zaman da çalışma imkanı olmazsa o zaman mazur sayılır. Çünkü kendi isteğiyle olmaksızın engellenmiş oluyor. Ee, cemaatten bu durumdayken uzak kalırsam e, caizdir diyor ama bugün Avrupa'da hiçbir kimse engelleme olmasa bile maalesef unutturulmuş bu cemaatten namaz meselesi. <gülüyor> Burada bir başka bir soru. hükmü u tekhir-i Namazı geceye geciktirmenin, namazı gece vaktine geciktirmenin hükmü nedir? Yani şu şekilde mesela öğle ve ikindi namazını kılmıyor. Akşamdan sonraki vakte bırakıyor. Veyahut da diyor ki elbisem diyor, necis diyor, temiz değil diyor. Bundan dolayı ter, geciktirebilir miyim? Hiçbir şekilde bir Müslüman farz olan namazı geciktiremez her müslüman erkek ve kadın bundan mükelleftir vaktinde kılması gerekir. <gülüyor> Namazı tehir etmek için iş mazeret değildir. Hatta elbiselerin necis olması da necaseti olması da bir mazeret değildir. Başka bir imkan yoksa adam yine ne yapar? O necis olan elbiseyle kılar. Vaktu salayecibu'n tustena yani namaz vakitlerini işten ayırt edilmesi lazım. Ayrı ayrı vakitler belirlemesi, işte öğlen namazı vaktim bu zaman, akşam namazı vaktim bu zaman, ikimde namazı vaktim böyle. Hepsini belirtecek. O şekilde de kendisi için dinlenme vakti al alacak. Ve hatta elbisesi necasette bulaşıyorsa elbisesini namaz kılacağı zaman değiştirmesi lazım. Eğer necasetten değiştirmesi mümkün değil o zaman o şekilde namaz kılabilir. Ancak kirlilik necaset değildir. Bunu da öğrenmek lazım. Yani mesela diyelim adam iş yerinde toz toprak olmuş, çamur olmuş vesaire. E, bu bir necaset değildir. Necaset bilmiş olduğumuz bevil ile gayetadır. Yani insanın önden ve arkasından çıkan şeylerdir. Bunlar olursa insanda e, o zaman elbisesini değiştirmesi gerekir. Ve hatta diyelim çirkin kötü koku varsa bunlar namaza engel değildir bunları tabi değiştirirse daha güzel olur ama engel değildir eğer diyelim ki şeran mazeretli ise bir kişi hasta olması olsun veyahut da diyelim yolculuk olsun o zaman öğle ile ne yapar herhangi bir vaktinde cem eder veyahut da akşamla yatsı vaktini herhangi bir vaktinde ne yapar cem edebilir namazı cem etme sebeplerinden birisi yağmur ve çamur varsa ki bundan dolayı da insan sıkıntı çekiyorsa ki bugün genelde böyle bir sıkıntı yok. Eğer bundan dolayı sıkıntı çekiyorsa o zaman da ne yapabilir? Cem edebilir. Hükmü ta'hiru salati'l fajri vakti waktiha. Namazı namaz vakti sabah namazının sabah namazından sonraki vakte bırakmak yani Namazı kuruyor, saati kuruyor diyelim şeye, güneş doğduktan sonraki vakti, farz edelim altıda güneş doğuyorsa, 7 saati kuruyor, ondan sonra kalkıyor, namazı kılmaya çalışıyor. Burada diyor ki, kim saati kasten güneşin doğduktan sonraki vakte ayarlarsa sabah namazını, bu insan ilim ehli nazarınca kafirdir. Çünkü kasten vaktinde terk etmeyi amaçlamıştır ve hakeza ila taamada sabah namazını öğlene yakın kılmaya çalış. Mesela bazı öyle insanlar var. Ne yapıyor? <gülüyor> Hiç sabah namazı diye bir derdi yok. Tatil olsun, tatil olmasın. Yatıyor, ne zaman kalkarsa o zaman abdestini alıyor, sabah namazını kılıyor. Böyle bir şey yapamaz bir Müslüman. Emmen men galebahu an hatta fatul Vaktu fe hada la ama dem ki adama uyku galip geldi. Saati de kurduydu, uyanamadı vesaire ve hatta uyku halinde kapatmış ama ondan da haberi yok. Hiçbir şey hatırlamıyor. Bu insan bırakın küfrü, günah bile girmez. Çünkü niye? Rufi'al kalem üç üç kişiden kalem kaldırılmıştır. <gülüyor> Birisi kim vanin naimi hatta yese kadar. <gülüyor> Uyuyan bir kişi uyandığı zamana kadar kalem kaldırılmıştır. Yani ona bir e, yükümlülük yoktur demektir kalem kaldırması o demek ki ve o zaman öyle bir insan uyandığında namaz kılabilir onda sıkıntı yok. Emel insan diye tamdu takhiraha ilamabedel Kasten vakti geçti geçmesine kadar geciktiriyor veya da saati namazdan sonrasına ayarlıyorsa bunda bir kasıt vardır. Dolayısıyla alimler bu konuda ihtilaf etmiştir ama ilim ehli demiştir ki bu insan küfre girir, girer demiştir cumhur Cumhur oylema küfre girir, girer dememiştir ama ilmi elinin geneli ne demiştir bu insan namaz kasten terk ettiğinden dolayı küfre girer de demiştir niye çünkü delillerden dolayı hadis-i sallallahu Aleyh Aleyh aleyhi ve sellem ne buyuruyor inna beynel raculi ve beynel şirki vel küfri terkes salah kişiyle şirk ve küfür arasında ne vardır namazın terki vardır bu namazın terkiyle ilgili bölümü de işlediydik o da var değil mi Size çekili var o. Onda yerleşildi değil, değil mi? Derslerde var. Ee, namazın terk... Ha, geçen hafta işledik işte bunu evet. Namazın cemaat ile terk edilmesi bir münkerdir, Caiz değildir. Ee, mükellef olan bir insan onu camide kılması gerekir. Ve demin söylemiş olduğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir ama geliyor. Ya Resulallah leyseli kaidun yakudun ilal mesjid. Ya Resulallah beni camiye götürecek bir kimse yok. Eee Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ruhsat istedi. Ee, ev, evimde kılabilir miyim dedi. Aleyhissalatu Vesselam ona ruhsat verdi. Felem ma vel arkasını dönince men çağırdı gel gel dedi. Ertesme'un nida bi salah ezanı duyuyor musun? Galen. Evet dedi. Galife ecip o zaman cemaate gel buyur dedi kime? Amaya. Amaya bile diyor ki gel camide cemaatten namazını kıl. <gülüyor> Yine bir hadis-i şerifte aleyhissalatü aleyhi vesselam şöyle buyurur. Ben semi'in nidae, felem ye'tihi fe la illa min uzurin Bir kişi ezanı duyan namaza gelmezse o kişinin namazı olmaz. Mazereti olmadığı sürece i̇bn Abbas radıyallahu anh soruluyor. Deniliyor ki bu mazeret nedir? Havfun ev marat. O mazeret cemaatten alıkoyan mazerette ya korku olacak yani camiye gittiği zaman ya kendisine orada bir şey zarar gelecek yolda Giderken veya gelirken Veya geride bırakmış olduğu Şeylere zarar gelecek Ailesine çoluk çocuğuna malına Diyelim zarar gelecekse o insan Mazerettidir Veyahut da diyelim ki hasta olmasın <gülüyor> Evet <gülüyor> Namazda gevşek davranmanın hükmü nedir? Namazda gevşek davranmak Büyük münkerlerdendir ve münafıkların Özelliğidir İnnel münafıkkı yine وَخَادِعُونَ اللّٰهَ وَخَادِعُونَ Münafıklar Allah'ı kandırmaya çalışırlar. Halbuki onlar kendilerini kandırırlar. وَاِذَا قَامُوا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَلَامُ Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. يُرَاُونَ <gülüyor> النَّاسِ insanlara gösteriş yaparlar. Olayı <gülüyor> kurun Allah اِلَّا قَلِلٰهِ Allah'ı çokça değil az da de zikrederler. Yani onun dışında genelde zikretmezler. Yine Tevbe suresi 54. Ve ma mena'uhum en tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi ve bi nafakalarının kabul edilmemesinin sebebi neydi? Çünkü onlar Allah ve Resul'ü inkar ettiler. iki Ve la yatunussalata illa umkusalha. İkincisi de namaza tembel tembel kattılar. Ve la yunfikun illa ve mukarihun ve Gönülsüzce infak ettiler. Gönülsüzce infak eden infakı kabul olmaz. Allah Celle, Celle onu kabul etmez. Tevbe suresi 54. Yani tembellik, gevşek durmak namaza karşı bu nedir? Münafıkların sıfatıdır. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> bırakın namaza tembel durmayı cemaat ile namaza gelmeyi hususunda ağırdan alma olayının münafıklar olduğunu anlatıyor lehse salatun etkale alel min minel fecr vel işâ münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen bir namaz yoktur velu ya'lemûne ma fîhima yatsı ve sabah namazından ne ecir olduğunu bilseler cemaat de kılmanın elleri ayakları kesik de olsa sürüne sürüne yine camiye gelirler Aleyhissalatu vesselam bu derecede anlatıyor. Ve hatta bundan dolayı sahabe ne yaparmış? Kendi aralarındaki toplantıları sabah veya yatsı namazında yaparlarmış. Niye? Münafıklar gelmediğinden dolayı. <gülüyor> Bir de geçenki dersimizde ne dedik? Allahu Teala Muminun suresinde müminlerin özelliğini anlatırken birinci özellik ne? Birinci. قَدْ mu'minun الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينُوا fi صَلَاتِ مِخَاشِعُونَ Müminler kurtuluşa erdi. Kim onlar? Onlar ki namazlarında huşuludurlar. Patır patır kılmazlar. Tavun yem yediği gibi kılmazlar. Namazdan çalmazlar. Hırsızlık yapmazlar. Huşulu bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıldığı gibi kılmaya çalışır ve kendisi o anda Allah celle Celaluyu huzurunda görüyormuş gibi o hisle namaz kılar. <gülüyor> ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Geçenki dersimizde anlatıyorduk namazını düzgün kılmayan sahabeye ne dedi di? Kum fasalli feyn nekalem tusalli. Kat namazını kıl olmadı sen namazın bir dakika bir daha kalkıyor kılıyor yine annesinden hallese üç kere bunu söyleyince. fawalevi beheke hak seni hak öle gönderen Allah'a yemin olsun ki ben bundan daha güzelini bilmiyorum. Lâ a'rif ahsane Ben bundan daha üzerini bilmiyorum ey Allah'ın Resulü diyor. Ondan sonra Aliye salatü vesselam ona ne yapıyor? Namazı öğretiyor. Rüküeye gittiğin zaman fe'idâ ruk'ate hatta tatma'inna râki'an. Rüküeye gittiğinde rüküeye git ta ki tamamen rükûde mutmeyin oluncaya kadar. Ve izâ seccete fesjud hatta tatma'inna sæcidan. <gülüyor> secdeye gittiğinde secdeye ta ki ne zamana kadar tüm organların sükunete erecek. O zamana kadar. Ondan sonra e, teşehhütte oturduğun zaman aynısını yapacaksın. Ve ne dedi atsam Tüm namazın rükünlerinde hepsini yap. Namazın rükünlerinde hepsini mutmin olurcasını yap. Yani kılmak için namaz kılma. Adamlar ne oluyor? Rüküden kalkmasıyla secdeye gitmesi bir oluyor. Secdeden kalkmasıyla bir daha secdeye gitmesi bir oluyor. Olmadı Secde müstakil bir amel, bir rükün. Secdeden kalktı mı? Ecelse beynet, beynet secdeteyim. O da ayrı bir ibadettir. Orada da bir duracaksın. Ondan sonra bir daha gideceksin. Yani hepsinin kendisinden ayrı ayrı adeta bir parçası olacak. Yani hepsi birbirine karışmış bir şekilde olmayacak. Namazda okuduğumuz dualar da öyle. Hepsi birbirine karışık bir şekilde okulmaması gerekir. <gülüyor> onlar demiyor ki namaz kılarlar müminler kurtuluşa erdi kimdir onlar onlar namaz kılanlar demiyor namazlarında huşulu bir şekilde olanlar okuduğunu güzel bir şekilde okuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi namaz kılmaya çalışıyor tarif ettiği gibi Allah-u Teala'nın huzurunda namaz kılan ihsan sahibi gibi kılmaya çalışıyor elinden geldiğince dikkat ediyor namazda şeytan vesvesizliğinden uzak durmaya çalışıyor okuduğunun anlamını anlamaya çalışıyor hep bunları bir kendisinde toplamaya çalışıyor. Evet. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki o şeyini söylüyor. Men semi'en nida fe lemiyeti fe la salatu leyle min Ezanı duyup namaza gelmeyin. Kişinin namazı yoktur hadis-i ve âmâya söylediği hadis-i burada yine almış. Ve yine şu hadis-i herif var. Laqad hememtu en âmura bis salati. Bu hadis-i herif cemaatle ilgili en önemli hadislerden biri. Ben... Namaz için birine emretmek istedim. Bir ara böyle düşündüm. Yani benim yerime birisi geçsin namaz kıldırsın. Yani namaz için emredeyim. Fetukam, Kamet getirirsin. Thümme âmura Sonra bir adama emredeyim. Fe bin nas. O geçsin insanlara namaz kıldırsın. Thümme antallika me'ye bir ricalin. Sonra benimle beraber bazı adamlar gelsin. Mevum hüzemun min hatabin ağaçta işte odundan bazı hüzmeler olan yani baba e, odunlarla gelsin o insanlar kime gidelim ilahkavmin bir topluluğa ki la yeshedu cemaate gelmiyorlar cemaat namaza gelmiyorlar fuharrika alehim buyutan binler onlar içlerindeken evlerini onların başına yakmayı bir ara düşündüm buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve Ve bu orada da tabi ki hepimizin ciddi anlamda eksikliği var veyahut da birçoğumuzun bu konuda ciddi anlamda eksikliği var. Rabbim Celle Celaluhu bu eksik halimizi düzeltsin. <gülüyor> Çünkü niye? Namaz kişinin ilk hesabı çekileceği ibadettir. Bundan hesabı verirsen öteki sorular sorulacak. Bundan hesabı veremezsen git. <gülüyor> Dolayısıyla en güzel bir şekilde ifa edilmesi gereken Nedir? Namazdır. Dolayısıyla hep namazla tavsiye etmemiz, namazı nasihat etmemiz, namazdaki huşu tavsiye etmemiz ve iyiliği nasihat etmemizin başında da yine bu namaz gelir. Tabi bu konudaki eksik eksiği olan insanlara. <gülüyor> Müminler Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Onlar birbirlerine iyiliği emrederler ve birbirlerini kötülükten alıkoyarlar. Namazlarını ikame ederler ve zekatlarını verirler. Ve onlar Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onlar Allah'ın rahmet edeceği insanlardır. Tevbe suresi 71. Bakın aleyhissalatu vesselam hiçbir ibadet için çocuklarınıza 7 yaşında emredin demiyor sadece namaz için diyor. Bu da namazın önemini gösterir. Muru evlâdaküm bis salâh. Vohum senin çocuklarınız 7 yaşındayken onlara namazı emredin, vadribuohum عليها vohum 20. Onlar 10 yaşına geldiği zaman namazı ihmalleri olursa 10 yaşında dövün. O Feriköben'in filmi olacak daha sonra onları yataklarına ayırt edin. Şimdi başka hususları da diyebilirdi Allah Teala. Onlara zekat vermeyi öğretin, zekatı emredin. Ne bileyim, onlara oruç tutmayı emredin veya da Ramazan'da bir gün oruç tutturun. veya da üç gün oruç tutun Hiç böyle bir şey yok. Namazı emredin. ve da kızlarınızı illa yedi yaşında kapatın. Tabi bunlar nedir? Diğer ibadetler için ölçüdür. Yani başın kapatılması olsun, oruç olsun, sadaka olsun, Kur'an olsun bunlar. Onunla beraber olması tavsiye edilen şeylerdir. Ama bu olduğu zaman ötekisi de beraberinde gelecektir. Ama... Namaz olmadan ötekinleri ne kadar söylersen söyle. İlla ki namaz olacak. Ondan sonra tabii ki ötekinler olacak. Yani ötekinler olmayacak anlamına gelmez. Veyahut da ötekinleri akıl bali olduktan sonra söyleyeceksin anlamına da gelmez. Bu iş hangisi önemliyse ondan başlamanın işaretidir bu. En önemlisi namaz olduğundan aleyhissalatu vesselam ne diyor? Yedi yaşındayken namazı emredin. Ve emri bil ma'ruf ne yani münker hepimizin üzerine farzayındır Ola asr. Asre emin olsun ki indin insan insanların hepsi zarardadır. Ancak illerle din amini ve iman edenler salih amel işeyenler ve tevessül bil ve hakkı ve sabrı tavsiye edenler bunlar müstesnadır. Bunlar Allahu Teala'nın istisna ettiği insanlardır. <gülüyor> evet el musafahatu ba'de's sala. Namazdan sonra musafahalaşma meselesi. Şimdi burada bir şunu söyleyelim, ondan sonra bunu okuyalım. Her namazdan sonra musafalaşma bu yanlıştır. Her namazdan sonra musafalaşma bir yanlıştır. Ama Müslümanlar kendilerini arada sırada bir görüyorlar veya haftada bir görüyorlar. O zaman musafaha nedir? Meşrudur. Fakat kendine nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabu Radiyallahu anh izâ sallallahu aleyhi ve sellem asâbîle ne yapıyordu? Musafalaşıyordu. Ve كانوا izâ telakav tasâfahû, Malikten rivayet ediliyor. Ve izâ kademû seferin ta'anaku. Bir seferden, bir yolculuktan geldiği zaman da hani birbirlerine sarılırlardı. Muâneka <gülüyor> dediğimiz o. E, seferden geldiği zaman ama normal karşılaştıkları zaman Müslümanlar sadece musafalaşırlar, ama seferden yolculuktan geldiği zaman birbirlerine sarılırlar. E, Ayşeri mübeşşerden olan mesela Talha bin Ubeydullah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde bir halkadayken iken Khabib bin Malik'e bildiğiniz gibi elli gün ambargo uygulanması vardı. Ali Saytül Dediği dedi ki kimse bunlarla konuşmayacak, etmeyecek. E, hanımına da dedi ki 40 günden sonra artık ee, babanın yanına git ondan ayrı duracaksın böyle sıkıntılar olduktan sonra onun affedildiğine dair ayeti kerime geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelince hemen içlerinden Talha bin Ubeydullah kalkıyor onunla musafalaşıyor bazı şeylerin ilki çok önemlidir Kemal Malik diyor ki ben onun yapmış olduğu ilk musafayı ve tebrikleşmeyi hiç unutamıyorum yani şimdi birisi gelir birle musafahalaşır. Arkadan ötekinleri de gelir. Tabii aynı ecra alır. Ama birinin başlatması çok önemli. Kemal diyor ki ben onu musafahalaşmasını hiç unutmuyorum. Çünkü niye? Herkes konuşmayı kesmişken o ayet geldikten sonra ilk tebrik ediyor. Gözün aydın olsun diye tebrikleşen onu onunla e, musafahalaşan Talha bin Ubeydullah olduğundan dolayı. <gülüyor> Ve yine hadis-i serifte aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Ma min müslemeyni yeltekiyani feyetesafahani iki Müslüman birbirleriyle karşılaştığında musafalaşırlarsa İllâ tehâttet anhumâ zunûbuma kemâ yetehâttu anişşeceri ve rakuhâ Ağaç yapraklarını döktüğü gibi onlar da yapraklarını şey, onlar da günahlarını döker buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anda. Tabi bu konuda insanlar genelde şaşırıyor. Her görüştüğümüzde muanaka mı olacak? Yani bu kucaklaşacak mıyız? Ee, yoksa sadece musafalaşacak mıyız? Bunu bir ara söylediydik. Yine burada gelmişken de söylüyoruz. Ee, seferden geldiği zaman, yolculuktan geldiği zaman muanaka kucaklaşma olur. Ee, musafalaşma da nedir? Ee, karşılaşma anındadır. Bu da yani sünnetteki yeri bunun bu şekilde. Mescitte namazdan sonra Müslümanların e, musafalaşması nedir? Meşhurudur. Ancak dediğimiz gibi bunu her namazın peşine adet edinmek o nedir? Bidattır. Çünkü o illaki saat adeta namazın kabulü gibi e, şey yapıyorlar. Bu bazı ülkelerde de vardır. Mesela şeyde Mısır'da hemen namazdan sonra haraman haraman derler. Yani sanki Kabe'de kılmış gibi olasın. Derler birbirleriyle misafalaşırlar. Bunlar yanlıştır. Evet. Salatul muftaridî halfel müteneffili. Bu şeyi anladık değil mi? Normalde meşrudur ama bunu yaygınlaştırmak, her namazın peşine yaygınlaştırmak yanlıştır. Ama dediğimiz gibi haftada bir karşılaşıyor, arada bir karşılaşıyor. Namazdan sonra misafalaşabilir. Namazdan önce misafalaştıysa namazdan sonra misafalaşmasına Gerek yoktur. Hani, çünkü niye? O hadise uymak için Müslümanlar birbirleriyle karşılaşıp birbirleriyle musafalaşırsa ne olur? Ağaç yapraklarını döktüğü gibi onlar da günahlarını dökerler. Yani günahların silinme sebebidir. <gülüyor> Fars kılan bir insan nafile kılan bir insan arkasında namaz kılabilir mi? Yani imam nafile kılıyor sen de farz kılıyorsun. Veyahut da bunun daha canlı misali nasıl olabilir? Yani imam nafile kıldırmaya geçmez. Şöyle olabilir. Camiye geldin. Camiye geldiğinde bakıyorsun ki bir kişi namaz kılıyor. Namaz kıldığında farz mı sünnet mi bilmiyorsun. Ne yapacaksın? Sen ona direkt uyarsın. İsterse sünnet kılsın isterse farz kılsın. Onun için sünnet olan senin için nedir? Farzdır. Ama tabi bu Hanifi mezhebinde böyle değil. Ama sünnette bunun yeri var. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Muaz bin Cebel yaparken görmüştür ve buna Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ses çıkartmamıştır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendisi de bunu yapmıştır. Muaz bin Cebel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yatsı namazını kılıyordu sonra kendi kavminin olduğu yere gidiyordu onlara tekrar yatsı namazı kıldırıyordu. Yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile kılıyor daha sonra kendi kavmine döndüğünde yani namaz kılmayan insanların yatsı namazını daha kılmamış olan insanların yanına gittiğinde onlara ne yapıyordu? Yatsı namazını kıldırıyordu. Dolayısıyla imam far, e, nafile kılıyorsa arkasına ona tabi olan <gülüyor> e, farz kılıyorsa bu nedir? Bu caizdir. Yani e, imamla memumun niyeti ...nin ihtilaf etmesi zarar vermez. Yani imamla me'mum, cemaat aynı niyette olacak diye bir şey yoktur. Dediğimiz gibi sahabenin bu fiili ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... E, ...ona sükut etmesi, karşı gelmemesi ve sahib-i kharde ve müslümde geçen bir hadis-i bu. Bu nedir? Caizdir. Evet. İdrakul mesbuk litteşehhudil akhir. Diyelim ki birisi camiye gelmiş cemaat son teşevhütte yani birazdan selam verecekler. Bu insan ne yapması lazım? Bu insan yeni bir cemaat kurulacaksa onların beklemesi lazım? Yoksa imama o teşevhütte yetişmesi mi lazım? Bu kişi ne yapabilir? İki türlü de yapabilir. Ancak onlara uymayıp Teşebbüte, son teşebbütte olanlara uymayıp yeni gelecek cemaate uyması e, şeydir e, daha evla olandır daha iyi olandır niye çünkü cemaate yetişmek e, bir rekat daha iyi olsa yetişmekle olur dolayısıyla o adamın teşebbütte yetişmiş olması e, şey olmaz e, namazı olmaz teşebbüde yetişmiş olması aynı bunun misali ne gibi bunun misalini söyleyecek var mı salatu vesselam bir hadiseyde Diyor ki bir e, şahıs cuma namazında son rekata gelirse son rekatı tamamlar. Ama son rekata da gelmediyse teşebbüte geldiyse ne yapar? Öğle namazını kılar. Yani onun cuması olmaz. Yani rükut reka, ikinci rekata da yetişemedin. Çünkü cemaate yetişemedin. Çünkü cumaya yetişememiş oldun. Bundan dolayı da ne olur işte dediğimiz gibi yeni bir cemaat gelecekse bu anlattığım e, normal namazlar için şu anda söyleyeceğim. Yeni bir cemaat varsa o zaman ne olur? O son teşebbüte o cemaatiye yetişmektense onlarla kılmaktansa baştan itibaren yeni bir cemaatten kılar. Evet ancak tabii ki son rekat da olsa onlarla beraber kıl, Birinci cemaat de kılar. Niye? Çünkü bir rekat da olsa cemaate yetişmiş oluyor. Evet, burada soru sormuş çeşitli farklı sorular diyor ki mesela camiden e, Kur'an alıp eve götürebilir miyim caminin vakfını alamaz tabii ki bir de secdedeyken sırtı iyicene yaymak adeta hani yere yatıyormuş gibi bazı secde edenler oluyor iyicene böyle kendisini e, sırtını yayıyor adeta yere yatacakmış gibi az kalıyor sanki öyle bir halde ne öyle yaymak ne de e, kendisini iyicene Büklüm haline getirmek yani mesela secdedeyken ne olacak kendisinin kolu ile bu karnının arası ayrılmış olacak pazu da ayrılmış olacak tamam mı kolu da yerden kalkmış olması lazım yere de bitişmeyecek koluyla kendisinin arasında da mesafe olacak karnın arasında bazı hadiselerde işte kuzu geçecek kadar diyor arada onu o şekilde belirtiyor. <gülüyor> yani iyicene kasılmayacak. Bu hem erkek için böyle hem kadın için böyle. Kadın için ayrı bir namaz kılma şekli yoktur. Bunu da söyleyelim. Kadın için şeriatta, sünnette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem belirttiği ayrı bir namaz kılma şekli yoktur. Dolayısıyla kadınlar da aynı. Kadınlar da aynı. Ne yapar? Bu şekilde namaz kılma yani Kadınlar böyle iyicene büklüm büklüm oluyor. Veyahut da rüküye azıcık eğiliyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey şeriatta yok yani. Azıcık eğiliyor. Niye işte vücut hatları belli olmasın diye bir şey. Yok öyle bir şey, aynen normal bir şekilde. Kilar, senin vücut hatlarının belli olacak bir şekilde namaza duruyorsan zaten o şekildeki namaz olmaz ki. Dışarıda da haram o, namazda da haram. Dışarı şekilde de haram, namazda da haramdır. Evet. <gülüyor> yani onlar biraz da mantık yürütmedir. Öyle bir şeyin sünnette delilini getiremezler. Dediğimiz gibi işte, ne tamamen yatar gibi iyice ne secdeye gidecek. Ne de böyle iyice kasılıp da böyle bir secdeye gidecek. Kollar bitişmiş, pazular bitişmiş, kol yere değmiş bu şekilde olmaz. O şekilde secde olmaz. La marraten orta halli olacak. Rafi'an anil Kollarını yerden kaldıracak. Kolları yere değmeyecek. Wayfar raca'uduhu an yanbihi, an yanbihi. Pazularını yandan uzaklaştıracak. Karnı da oyluklarına değmeyecek. Hani bahsede öyle bir bitişiyor. Karnı şu oyluklarına. Oyluk dediğimiz yer neresidir böyle? Dizimizin üst tarafı işte şöyle. Evet baldır diyelim. Oyluk da ifadesi geçer. İşte buraya bitişmeyecek. Karnımız o oylığa bitişmeyecek. Ne olur? İtidalde olur. Orta halli bir şekilde... Ne tamamen uzun bir şekilde secde eder Ne de tamamen kendisini kasar Ama Mesela camilerde toplu olan yerlerde Kur'an okurken sesli bir şekilde okumak Bunlar başkalarına zarar verir Namaz kılan insanların kafasını karıştıracağı için Böyle şeylerde uygun değildir Bir insanın elbisesiyle oynamasından bahsetmişti de burada Muminun Suresi 2. ayette cevap veriyor onlar ki namazlarında huşuludurlar. Namazda huşu olan insanda ne olur? Sükün olur, sakinlik olur. Vücuduyla oynama, orasıyla burasıyla oynama olmaz. Burada keyfiyet, eda-i tayreti, eda-i salat-ı tayreti. Namazı uçakta eda etmenin şekli. Şimdi birincisi eğer bir kişi uçağa binmeden önce bir dakika kesmeyelim. Söylemedik bir şey daha. Namaza, e, uçağa binmeden önce cem edilebilecek namazlardan ise mesela öğle namazı vakti de girdiyse ne yapar o kişi? Hemen uçağa binmeden önce öğle ile ikindi ayaktayken çünkü kıyam farzdır. Ayaktayken onu ikişer ikişer rekat kılar o şekilde ederler. Veya kendisi diyelim ki öğle namazını kılmadan bindi ama Gideceği yere vardığında daha ikindi vakti geçmeyecek ise o zaman orada kılar. Havaalanına indiği zaman hemen öylelik ikindiği kılar. ama kaçırma korkusu yoksa öyle bir ihtimal yoksa yani. Misal yani, uçak indikten bir saat sonra yaklaşık şey olacak güneş batacak İse o zaman ne yapar? İndiği zaman o öleli ikindiği birleştirir. E, veyahut da akşam yatsıda da aynı şekildedir. Ama sabahta böyle bir şey var mı? Sabahta böyle gideceğim diye bir şey yok. O zaman uçakta eğer ayakta kılma imkanı varsa o zaman ne yapar? Ayakta kılar. Tamam mı? E, veyahut dedim diyelim uçağa bindi öğlen namazından önce ama e, akş e, akşam namazı girecek kadar uzun bir şekilde uçakta duruyor. Uzak mesafeye gidiyor diyelim. O zaman mecbur olan insan uçakta kılacak. Ha, ne yapar ayakta kılma imkanı varsa ayakta kılar ee, ayakta kılamazsa ne yapar o zaman oturarak kılar çünkü niye çünkü kıyam farzdır ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Emran ibnül Hüseyne ne dediydi salli ayakta kıl hastaydı o Emran ibnül Hüseyin aleyhisselatü vesselam ne dedi eğer ayakta kılamıyorsan oturarak kıl eğer oturarak takılamıyorsan yan üzerine yatarak namazını kıl başka bir rivayette yani ona gücü yetmezse başını yastığa koymuş olduğun halde bile olsan yine o şekilde kıl buyuruyor aleyhissalatu vesselam yani burada ne vardır eğer durum zaruret halini aldıysa o zaman uçakta da kılar tabi bazı alimler şey demişler uçakta kılınmaz diyenler de olmuş eee veyahut da gemide kılınmaz diyen alimler de olmuş. Niye? Çünkü "Cü'iletil ardu li yemessidan Yeryüzü benim için mescit kılındı. Dolayısıyla orası yeryüzü değil. Yeryüzüne irtibatı olan bir şey de değildir diye e, böyle bir şeyler söylemişlerdir. Ama e, kılınır. Niye? Çünkü ortada ne vardır? Bir zaruret vardır. Ve ayet-i kerimede Rabbimiz e, 16'da ne buyuruyor? Allah'tan gücünüz yettiğince korkun. E sen elinden geleni yapıyorsun. Gücün ancak ona yetiyor. Onun için e, gücün yettiğincesini yaparsın. Özel bir lazım hocam. Yasab olabilmesi için. Efendim? E tabi özel bir karine aynen. olması lazım. Evet. Onun, aynen. Haram olduğuna dair. Buradan itibaren şey meselesi var, kabirde mescidin olması. Mescid-i Ebevi'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri meselesi var. Bunu aslında okuyalım çünkü biraz daha vaktimiz var. Hem de bu önemli çünkü bir hafta bu da biz bir hafta öteki tarafta biraz uzun sürerdi şey yaptım ama okuyalım inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis sevte şöyle buyurur allah Allah'a Yahudilere ve Nasara. Allahu Teala Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etmiştir. Çünkü onlar peygamberlerin kabirlerini mescit edinmişlerdir. <gülüyor> ve yine Ummu Seleme ile Ummu Habibe Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına geldiklerinde bunlar Habeşistan'a hiçret edenlerdendi. Ali sallallahu aleyhi yanına geldiğinde orada kiliselerde bazı resimler olduğunu söylediler. Peygamber Efendimiz de onlara dedi ki: "Ulayke kavm, onlar öyle insanlardır ki, izamete fihimul salih. Onlardan salih bir insan öldüğünde, salih benu ala kabrihi mesciden. Onlar hemen kabrin başına ne yaparlar? Mescid kurarlar ve <gülüyor> sovru Hemen oraya da ne yaparlar? O resimleri asarlar buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla bunun böyle bir şey yapmanın e, Hristiyanlar ve Yahudilerin özelliği olduğunu belirtiyor. Aleyhissalatü vesselam. Yani öyle bir özelliğin olması. Çünkü onlar peygamberlerin kabirlerini ne yapmışlardır? Mescit haline çevirmişlerdir. Ve diyor ki halk Onlar Allah katında yeryüzünün e, insanların e, en şerlisidir. Yahudiler ve Risanlar. Niye? Bu sebepten dolayı. Çünkü onlar kendilerinden salih olanların insanların kabirlerinin üzerine hemen mescid yaparlar ve hemen oraya da ne yaparlar? Resim yaparlar. Mescid diyor diye geçiyor burada da hani mabet diyelim. İbadethane. Onların açmış olduğu kilise, havra onları yapıyorlar. yani. <gülüyor> ve yine bir hadis-i serifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah Teala Allah Teala beni dost edindi. Kemal Tız İbrahim'e Khalil'e İbrahim'i dost edindiği gibi beni de dost edindi. Yani Halil o zaman Allah Teala Khalili iki tane. Hem İbrahim sam hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Valla min Eğer ben benim ümmetimden birini Halil edinmiş olsaydım, edinmek isteseydim, o zaman Ebu dost edinirdim. Ela, <gülüyor> ve inne men kâne kâblekum, kânu yettegidûne kubûre enbiyayîm, ve sâlihiyyîm mesâcidem. Dikkat edin, sizden öncekinler, peygamberlerin kabirlerini ve salih insanların kabirlerini mescid edindiler. O zaman sizler, kabirleri asla mescid edinmeyin. İnni <gülüyor> enhâküme enzalik ben sizi bundan alı koyuyorum aleyhissalatü ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha en yücassasa el kabru ve en yuqa'da aleyhi ve en yübna aleyhi kabirlerin kireçlenmesini ve onun üzerine oturulmasını ve onun üzerine bina yapılmasını yani böyle büyük büyük kabirler yapılması e, onların üzerine oturulmasını yasaklamıştır aleyhissalatü vesselam ve hatta bir hadis-i şerifte Diyor ki kabirlerin dümdüz olmasını emretmiştir aleyhissalatü vesselam. Tabi böyle bir şeyleri insanlara söyleyince diyor ki işte bu sizin yapmış olduğunuz şeyler şunların özelliğidir, bunların özelliğidir. Onlar kabirlere böyle karşıdırlar. Hadis söylüyorsun adam illa senin bir tarafa yamamaya çalışıyorsun. <gülüyor> evet. Ve le'ine <gülüyor> men fe'ile zelke aleyhissalatü böyle yapanları lanet etmiştir. Ve kabirlerin üzerine bina yapmayı da yasaklamıştır. Ve çünkü bunlar şirk sebeplerindendir. Çünkü insanlar camiye geldikleri zaman ibadethane dediklerinde ne yapıyor? Bir de gidiyor hemen şeye, o kabre de gidiyor, ona okuyor, ona el sürüyor, ona para atıyor, ona isteklerini söylüyor, elini sürüyor, elbisesini sürüyor, adaklar adıyor. Bu gibi şirk sebebi olduğundan dolayı. Ubadet ve ibadetukania min ile Allah'tan başka ibadet. Mesela birçok camiler var cami adamlar ibadet için gitmiyor falanca şahıs için o kabre gidiyor mesela önceden de bu olduydu şimdi de bu olmaktadır dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış olduğu ne varsa bunların her birisinden müslümanlar uzak olacak birçok insanın bunu yapması dan dolayı aldanmayacak mesela özel ter geziler tertip edilir ne diye ne diye Salih insanların kabirlerini ziyaret tertibi, ziyaret tertibi yaparlar. Gezi tertibi yaparlar. Yani bundan da bir ece beklerler. Gidecek oraya bir Fatih okuyacak falan. Bunları da din adına yaparlar. Bunların hiçbirisi dinden değildir. Müslüman gider. Ne için gider? Kabirdeki insanlara selam vermek için ve bir de ibret almak için, ölümü hatırlamak için. Hak nedir? Müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa onu alır. Hak insanlarla bilinmez. İnsanlar hak ile bilinmez. El hakku la yu'aruf bil rical. Ve bi'ye yu'arufur rical. İnsanlar hak ile bilinir. Ama hak insanlarla bilinmez. Yani hakkın ölçüsü insanlar değildir. İnsanlar hakka uyduğu sürece dersin ki bu adamın yaptığı doğrudur. O hakka uymadığı zaman dersin ki bu adamın yaptığı yanlıştır ama şu yoktur bu adam mutlak doğrudur bu adamın her dediği doğrudur bu adamın her yaptığı doğrudur ne olursa olsun bunun karşısında ayette gelse hadiste gelse hiçbirine bakmana gerek yok böyle bu genelde tarikatlarda yaygındır ikinci olarak da diğer neredeyse tüm cemaatlerin hepsinde bu vardır ve öyledir ki adamlar kendi tarikat liderlerini ne yapıyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün tuttuklarını dahi kendi sohbetlerinde de söylüyorlar. Diyor, diyor ki mesela peygamber sallallahu aleyhi ve sellem falanca şeyhin içindeki imandan bir damla ile Muhammed olmuştur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle anormal anormal ifadeler. Şimdi insanlardan böyle olanlar çok olsa bile. Onların o hali bizi aldatmaması lazım. Hakkın ölçüsü, kitap ve sünnettir. Yoksa insanların görüşleri ve amelleri değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları Bekir ve Ömer mescitte defnedilmemişlerdir. Onlar nereye defnedildilerdi? Hazreti Ayşe'nin evine. Yani orası Hazreti Ayşe'nin eviydi. Ama ne zaman ki e, Halife Velid bin Abdülmelik Zamanında Mescid-i Nebevi genişletildi. yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından fazla bir zaman sonradı değil yani. O zaman ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o odası, Hazreti Ayşe'nin odası ne oldu? Mescide dahil edildi, içine alındı. Ve orada namaza duran bir kişi kıblede önü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem değil yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve o iki arkadaşı gelmiyor. Genelde bir de bundan dolayı yasaklanmıştır. O sahibi lem inqalu ardı mescidu min Ama yine bu da bizim için hiccet değildir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ve evini diyelim hatta vefat ettikten sonra oraya defnedilmesi Ebubekir ve e, Hazreti Ömer'in oraya defnedilmiş olması ve mescid genişletildiği zaman içine alınması yani Aleyhissalatü Vesselam oraya defne edilmesi ölçü değildir demiyoruz. Daha sonradan halife Velid bin Abd Abdülmelik zamanında mescidin içerisine katılması bizim için <gülüyor> hüccet değildir. Ama onlar bile ne yapmıştır buna? Dikkat etmişlerdir. Yani neye dikkat etmişlerdir? Namaz kılan bir kişinin önüne gelmiyor. Buna dikkat edilmiştir tamam mı? Yani daha sonradan şey olmamıştır. Mescid-i Nebebin'in içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve kabri konması gibi bir şey olmamıştır. Burada bununla ilgili bazı bir takım açıklamalarda var. He şeytan diyor ölüye dua ile ilgili süslemeler yapar. Mesela oluyor şialarda bu vardır. Mesela Seyyid-i Zeynep var Suriye'de oraya gittim gördüm. İnsanlar ona secde ediyor şialar. Secdesini direkt ona yapıyor. Kıbleden daha farklı. Bazı oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa böyle insanlar gözüküyor. Aleyhissalatu vesselama doğru secde ediyor. Yani bu ne? İnsanı e, şaşırtma sebebi oluyor. Çünkü şeytanın en büyük özelliğinden biri seni insanı küfre sokmak. İnsanı küfre sokmak bu olduğundan dolayı. Veyahut da ne oluyor? Kabirde yatandan yardım istiyor. Çocuğum olmuyor diyor. Çocuk ver diyor. Benim çocuğum sakat diyor. Özürlü diyor. Onun iyileşmesi için ee, şifa ver diyor vesaire vesaire arzuların isteklerini yazıyor. Bu da şirke ekbere büyük şirke sebep olduğundan dolayı böyle şeyler caiz değildir. Çünkü İslam ne yapmıştır? <gülüyor> Bir harama sebep olan şeyi de yasak kılmıştır. Bir harama sebep olan mesela zina haramdır. Ama sadece zina haram değil ki zinaya götüren yolların hepsi haram. Onunla konuşmak, onunla şakılaşmak, bir takım onun mukaddimeleri hepsi nedir? Haramdır. Yabancı bir kadında nedir bunlar? Herbisi haramdır. Yine aynı soruyla ilgili birçok açıklamalar var. Evet bundan sonra hukmu vücubu eday salat fil cemaat Cemaatle namazı kılmanın farziyeti üzerine bir mesele var, bir feti var. Onda inşallah... Gelecek haftadan yaparız ve ahiru da'vâna ene elhamdülillâhi râbbul âlemînîn. Hocam bize bir soru alır bu namaz kılınan tabi önemli değil. gibi bir yerden ezanlar okumuyor şimdi.